Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayatı Ölçüler programında daha Birlikteyiz muhterem Nurettin Yıldız hocamla Hocam Hoş Hoşbuldum Allah razı olsun Nasılsınız afiyettesiniz Allah afiyet versin Amin ee, Hocam bir süredir İslam dünyasında Hareketlilik var bir süre önce Suudi Arabistan'ın işte başlattığı bir gerilimi konuşmuştuk. Biz bundan sonra ılımlı İslam'a yöneliyoruz vesaire gibi onu konuşmuştuk. Kudüs her zamanki acılı sancılı alanımız bir kere daha Amerika'nın bir tavrıyla... Kudüs gündeme geldi tabi Türkiye'de de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir olağanüstü zirvesi gerçekleşti şimdi bir yanda Kudüs acısı var bir yanda da diyelim ki İslam İşbirliği Teşkilatı dediğimiz yapı yani biraz İslam ümmetinin hani müşahhaslaşmış örgütü teşkilatı Diyebiliriz, onun hamlesi söz konusu. Ama bazen içimizde acaba niye Kudüs'te hep acı olur, biz acıları konuşuruz. Arakan gündeme gelir, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Bosna gündeme gelir ve hep acıları konuşuruz biz. Ee, bu yani bu Türkistan'ı konuşamayız Türkistan bile. Türkistan'ı belki konuşamayız bile neden, niye yani İslam 1 milyar 700 milyonluk bir nüfusuz biz bunun bir ağırlığı olsa dünyada kütlesel bir ağırlığı olsa, merkezi bir ağırlığı olsa herhalde böyle acılar olmazdı İslam dünyasında deriz o zaman diyorum yani ümmeti bir konuşmamız lazım nerelerde problem var bunu nasıl tedavi edebiliriz yani sizin de eminim ki içinizde depreşen soru budur benim de oturup yazmaya çalıştığımda içimde depreşen soru budur belki Mehmet Akif'in de değil mi Muhammed İkbal'in de Hasan Benna'nın da Nedvi'nin de içindeki dert buydu yani hep bunu konuştular ettiler Çırpındılar. çırpındılar Bir şeyler yapmak için uğraştılar Belki bizler de çocukluğumuzdan beri Böyle bir arayış içindeyiz değil mi? Türkiye'de de bu arayışlar var Bir de biz burada Bu programda inşallah Bir müzakere yapalım diyorum Dün size bunu konuşalım diye aradım Siz de geldiğinizde kendi içimde imali fikrettim e, evet. dediniz. Neleri düşündünüz? Nasıl bir imali fikir söz konusu oldu? Sizin gönlünüzde. Oradan başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Dün siz mesaj yazınca e, Kudüs'ü ve genel ahvali konuşalım deyince e, zaten günlük olarak e, sık sık bu tip uyarılar da alıyoruz Bir sürü sıkıntıyı dillendiren mesajlar da alıyoruz En son Konya'dan genç miydi bilmiyorum Kendisini tanımadığım birisi bilmez, uzun bir mail yazmış Sen ve talebelerin Kudüs'e giden yollarda niçin değilsiniz? Bugünün hocası değil miydiniz siz? Bizi aldattınız mı? Allah Bu Allah. işten geçiniyor musunuz? Allah Allah. Senin taleben kimse, siz niye Kudüs yollarına düşmediniz? Yarın düşecek misiniz? Böyle evet. bir sayfalık uzun bir sitem mektubu yazmış. Ee, o mektubu okuduktan sonra da... Yani meydana çıkıp yumruk sıkmadığınızda da muahese dedi, ediliyorsunuz. Yani devletin başındaki zat bile bütün gücüyle... Çıkıyor, bir tür sokağa çıkıyor. Yine ne oluyor da bir hoca sokağa çıkacak, ne olacak diye bir cevap vermedim ben ama onu şöyle ona verdiğim cevapta da, da aynısını belirttim. Yani bir iç feryat bu. Evet. Yani ciğerlerin sesi bu. Evet. Ciğerlerimizden yani bu, bu gelen ses. Bu şeyi ser. yadırgamıyoruz. Yani böyle bir muaheseyi, evet. beklentiyi değil mi? Yani. Ona ben ne anlatayım Derdimi evet. nasıl anlatayım Niye çıkamadığımı evet. Ne anlatayım ee, Ama onu makul görüyorum evet. Bir şey arıyor Aradığı ben değilim aslında evet. Ya da ben yeterli değilim Ama arıyor evet. ee, Belki Bütün Müslümanlar milyonlarca Birbirlerine böyle tweet atıyorlar Son evet. bir aydır mesela Evet ee, ama sonuç ne değişiyor bir, ya da 1900'lü yıllardan beri Kudüs için böyle ağlanılıyor İyi, da ne diye? bir her gün biraz daha geri gidiliyor evet her gün biraz daha geri gidiliyor ve her gün biraz daha e, nasıl söyleyeyim itiraf ediliyor bu zulüm yani biraz daha düzeltme yerine tamam %90'ı sizde kalsın, %10'u da bizi rahat bırakın gibi genel olarak söylüyorum. Kabulleniliyor. Bir acı daha yaşadım ben 3 ay önce hocam. Benden Doğu Türkistanlı olup Türkiye'ye eee gelmiş bir grup. iltica eden de vardı içinde de e, yani bir sebeple Türkiye'ye gelmişler evet. ticari bir sebeple. İran e, dövü istediler, görüştük. ...çok güzel Türkçe konuşuyor... ...Türkiye'de ticareti var... ...ekibin başındaki kişi... Ee, ...biz sizinle iki şey konuşacağız dediler... ...birincisi... ...biz 30 milyona yakın Müslümanız... Ee, ...bizdeki... ...zulümleri... ...az çok biliyorsunuz... ...ama... ...biz Türkiye'deki... ...hoca efendileri... E, ...internetten... ...izliyoruz... ...Türkiye'ye geldiğimde de izliyorum... Yüz kere Filistin diyor hocalar da bir kere Doğu Türkistan demiyorsunuz. Biz kardeş değil miyiz? Evet. Hatta bir tanesi arkadaşına dedi. O bana tercüme etti. Söyler misiniz diyor hocaya. E, Filistin'e mi gitmemiz lazım? Bizim de anılmamız için kürsülerde dua için. Hmm. Yani Filistin'deki kardeşleriniz Hiç duada unutmayın bizi. Evet. Yani bunu bir ağır sitem olarak söylediler ve evet, evet. örnekler verdiler sonra onlardaki zulümlerde. Yani İsrail'in yüz katı çin diyor. Yani İsrail'de mesela diyor ki teröre bulaşmayacağını onların deyimiyle İsrail'in deyimiyle teröre bulaşmayacağını bildiklerine dokunmuyorlar diyor. Bizde diyor Müslüman olmak yeterli bir terör suçu zaten diyor. İsrail'de kimsenin çocuğun ismine karışılmıyor. Bizde de isim de veremiyoruz diyor. Evliliğimizden böyle örnekler verdi. Zaten bildiğimiz yaklaşık şeylerdi. Ee, beni böyle... ...yani devlet bulduğunu yakalar derler ya... Evet, evet. ...yani beni yakaladı... ...ciddi bir Sarstı, istemedi. Ciddi evet. istemettiler. Ben yani az kalsın beni ağlatacaklardı... Oradaki evet, ...o sahnelerden evet. dolayı. Ben onlardan helallik istedim. Yani haklısınız dedim. Bir hoca olarak... Ben gerçi birkaç kere Doğu Türkistan konusu yapmıştım ama... ...hakikaten çok uzaktasınız ondandır belki dedim yani evet, Filistin evet. daha yakın. Bir de şöyle bir savunma yaptım ama ona ben inanmadım. İnanmadan işte dedim evet. yani Mescid-i Aksa'nın ağırlığı var hı hı bizde evet. dedim. Ona cevap verdi. Evet. Dedi ki Mescid-i Aksa demiyorsunuz Filistin diyorsunuz dedi. Evet. Filistinli değerli dedi görünüyor dedi. ...sonra da düzeltme yaptı... ...dedi ki yani Filistin'i biz basit görmüyoruz... ...ondan değil... Ha ...iyi biz... ki bunda da demiş yani... <gülüyor> ...hocam iki saatten fazla evet, konuştuk... Evet. ...ben yüzde haklı buldum... ...helallik istedim, kalktım kucakladım... Hazan acılar arasında... ...hani tercih yapmak gibi bir durum da ortaya çıkıyor... ...yani ümmetin belki bir acısı da bu hocam... ...bir acı da bu... ...onu evet, ben onu evet. dillendirmek istiyorum... Evet, ...yani bir evet. düncül ama sorunumuz da var... Mesela e, hakikaten bir kıyas yapıldığında şu anda son bir senedir Doğu Türkistan'daki durum Mescid-i Aksa'mızın yani Mescid-i Aksa mukaddesiyetimiz çıkarılacak olsa Filistin'den çok daha kötü. Filistin'de evet. yani çok ciddi bir sorun da yok Mescid-i Aksa mukaddesliği çıkarıldığında. Yaşayan yaşıyor. Mesela buradan giden arkadaşlarımız... Orayı böyle sefaletten ölmüş bir Somali gibi zannediyorlar. E Gazze'ye girip çıkanlar gelip elhamdülillah diyorlar. Yani oradaki durum bir siyasi savaş var. Etnik bir savaş yok mesela orada. Evet. Siyasi bir savaş var. Ya da Yahudi henüz o süreci başlatmadı. Belki bir gün etnik olarak da temizleyecek. Ee, çok ciddi bir şekilde bir ya eksiklik bu. da kimse bu. Filistin'deki acıyı küçümsediğimiz ha manası şöyle. çıkarmaz yani. ya Messi de Aksa bizim kıblemiz olduğu sürece orada bir sivrisineğin bile eziyet görmesine tahammülümüz evet. olamaz evet. Yani o ayrı evet. bir konu evet. ama orada da bir facia var o facia nedir yani sel her yeri götürüyor biz kendi gözümüzün değdiği yeri sadece evet. sel götürüyor diyoruz evet. öbür tarafta da canlar gidiyor Evet. Yani e, film konusu bile olsa Doğu Türkistan'daki vakalar bir filmde bile izlenemeyecek kadar vahşi Meselemiz Doğu Türkistan'da değil sadece Evet yani, yani Bosna'yı yaşadık mesela hocam Bosna'yı yaşadık ne bileyim Çeçenistan'ı Kafkasları yaşadık yaşıyoruz yaşıyoruz. yaşıyoruz. yaşıyoruz yani. Belki Bosna biraz rahatladı evet. kendine gelmek üzere ama, ama Bosna'yı unuttuk değil mi hocam? Evet yani işte Şu anda yaşı 20 olanların Bosna vakası diye bir şeyden haberi de yok evet. Olmayacak da görünüyor Unutuldukça da bir yer. Mısırı mesela yerden. yaşıyoruz hocam, yani Mısırı yaşıyoruz, ...Suudi Arabistan'ı yaşıyoruz. ...Suudi yaşanacak henüz yani, hocam, yeni başladı, film hayır, yeni başladı. Yani mesela ulema tutuklandı diye. Daha yeni başladı yani yeni başladı. Arabistan. Arabistan. Yani, yani, yok, daha yeni başladı. Libya'yı yaşadık, yaşıyoruz mesela. Elan yaşanıyor, yani, elan yaşanıyor. Yani ümmet olarak hani nerelerimizde yara var dediğimizde böyle dokunmaya korkuyoruz yani yani biraz niye böyleyiz bu işin içinden nasıl evet. çıkarız evet yani. ben bir e, hatırlatma daha yapayım hocam daha önce de e, eski derslerimizde beraberliklerimizde konuşmuştuk ondan sonra tahlile girelim hocam bugünü Ebu Davud dün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir film gibi önümüze seriyor. Yani toplumlar sizin üzerinize üşüşecekler diyor. E, o gün kalabalık olacaksınız ama selin süpürdüğü çerçöp gibi olacaksınız ya diyor. ...bu sahne çok... Evet, ...ibreti evet. alem bir şey yani... Bu, ...bundan bir Tam ibret çıkarma... ...bu çıkarmam... bugünleri anlatıyor değil mi hadis... ...inşallah bu anlatıyordu da... ...bundan beter günler beklemiyordur i̇nşallah, bizi... Inşallah. ...o hadis siz rivayet eden sahabi... ...peki neden diye... ...soruluyor... Hı -hı. ...da o nedenlere... ...verilen cevaplar... ...efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevap... ...bugün bizim... ...bu mucizevi bir hadis... ...bu sahih ve mucizevi evet. bir hadis... allah Teala'nın Teala... ...vehen diye bir hastalığı... E, ...ümmetin içine koyacağını... ...söylüyor... E, ...vehen nedir ya Resulallah... ...diye soruyorlar... ...dünya sevgisi ve... ...ahiretten korkuş... ...yani ölümü istememek... ...dünyada kalmayı istemek... Evet. ...eğer şimdi... ...biz Müslümanca bakacaksak, siyasi... ...konjektürel bir değerlendirme yapmayacaksak... ...yani takvamız, imanımız... ...açısından ele alacaksak... ...çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz... ...bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz bu tabloyu çizmiştir... Evet. ...iki, bu tabloyu da... ...bir gerekçeye bağlamıştır... ...müminin dünyevileşmesi... Evet. ...müminin cennet için... ...yaratılmış olduğunu unutmuş olmasıdır... ...bu dünyadaki... Allahu Teala'nın bir tokatı gibi... Evet. Geliyor o zaman Yani mevcut tabloda Biz dünyevileşmeyi görüyoruz Zaten yani Evet Filistin'de Mescid-i Aksa'mızda bir yaramız var Doğu Türkistan'da yaramız var Doğu olan her yerde Bir yaramız var yani Türkistan evet. olması şart değil Kafkaslar'da savaş bitti gibi bize gösteriliyor Neden İslami heyecan da bittiği için savaş bitti gibi yani bütün dirilikleri kırdılar hocam. Yani. Yani, o Grozny falan. Yani unutulmaz yani orada yapılan vahşet. Irak'ta yapılan vahşet. Mesela Ebu Gureyp'te falan yapılan vahşet. Ama gelen evet. onu unutturacak Unuttur. kadar maalesef, ağır geliyor. Maalesef. Öyle yani. bir geliyor ki evet. sanki o yoktu gibi oluyor. Evet. Burada ben e, siz dün uyarınca bu mevzuyu hatırlatınca aklıma geldi Şöyle bir başlangıç yapayım Ashab-ı kiram bu olaylarla karşılaşsalar Ne yaparlardı Evet. Yani İyi örneklerimiz soru. olarak Bunu tahlil edelim evet. Mesela e, Mısır'da fetih ordusu gecikiyor Amr bin Asr radıyallahu anh Ömer bin Hattab'dan Yardım istiyor e, Ömer bin Hattab Allah ondan razı olsun Yani yardım gönderiyor ama e, Amr diyor ee, siz ne günah işlediniz Allah size yardım etmedi diyor. <gülüyor> Bu çok önemli bir soru hocam. Ne günah işlediniz Allah yardım Allah. etmedi? Siz Allah'ın ordususunuz diyor. O kadar kesin bakıyor değil mi? Yani Allah'ın ordusuna Allah yardım eder. Yani şu ana kadar ki evet yardım eder. Ee, onunla ilgili okuduğum bilgilerde karşılaşmadım ama Bedir şuurasını topluyor sürekli. Bedirlilerle bağlantıda. Bu evet. ee, ...o Bedir Şurası'nda, onun istişare heyetine... ...böyle bir konu getirseydi... ...sorusu şu olurdu anlıyorum... ...yahu arkadaşlar... ...ümmetimiz hangi sünneti terk etti de... Teala bizden elini çekti... ...yardım görmüyoruz... Evet. ...farz zaten bırakmaz ümmet, haram işlemez de... ...mahakık bir sünneti yapmamıştır... ...Müslümanlar da... ...biz ihmal edildik böyle evet, diye... Evet. ...yani ashab-ı kiram... ...bu soruyla karşılaşsaydı... ...Mescid-i Aksaniye elimizden gidiyor diye... ...karşılaşsaydı herhalde ilk endişeleri kendileri üzerinden olurdu bunu siyonizme yıkmazlardı evet. nedir ki Allah lanet ettiği bir millet gelip bizden bunu alacak demezlerdi herhalde evet. onu da irdeler masada o da olurdu ama mesela yüz başlıktan yetmişi kendi nefisleri üzerinde ne ki tartışmalardan olur. bizde ne oldu da kaybettik bunu çünkü Allah'a müminlere yardım edeceği Kur'an'ın vaadi. Evet. Bundan şüpheleri yok onların. Evet. E, ettiği de sabit. Evet. Peki ne oldu? Mesela Uhud'u yorumlayacaklardı. Uhud'da hata ettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatına aykırı davrandık diye başımıza geldi bu. Düşündüler. Evet. Huneyn faciasını Kur'an önlerine ders koydu mesela. Nefsinize çok güvendiniz. güvendiniz. Onun için evet. başınıza geldi dedi. Şimdi o eğitimi görmüş sahabe... Allah hepsinden razı olsun e, önce kendilerinden başlayacaklardı ne ettik de bu hale geldik evet. yani neden Osmanlı'nın e, bir İslam ortamı olduğu halde hilafeti elinden çıktı ondan önce Kudüs'ü çıktı ne oldu acaba yani ne zayi ettik diye bir tefekkür olurdu Evet. evet. bu tefekkürün verdiği silginişle de e, taarruz güçleri olurdu Şimdi biz mescid Aksa'yı düşünürken hep dışarıdan kim planladı bunu? Amerika mı planladı? Çin mi planladı? Gibi büyük bir dışa yıkılmış. Yani ashab-ı diyelim yüzde yetmiş kendilerini tefekkür eder de 30da dış güçlerin muhasebesini yaparlardıysa. Biz de yüzde doksan sekiz dış muhasebe belki Allah dostları kendi çaplarında... ...bir iç muhasebe yapıyorlardır. Ama mesela son... ...bir aydır ciddi bir Kudüs... ...çalkalanması var toplumda değil mi? E, tweetleri görüyoruz... ...basında yazılanları görüyoruz... ...Müslümanlar arasında gündemi görüyoruz. Yani bize ait bir değerlendirme... E, ...nasıl yapılacak? Yani bu, bunu buna gelmedi henüz. Hep evet. dışarıdan görüyoruz. Halbuki Ebu Davud'un... ...hadisi şerifinde... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz bunu bize yıkıyor. Yani çok yani, çok olacaksınız ama... Kalabalığız. Kitlesel Peki. gücümüz var aslında. Yani var yani. Hala, hala hakikaten de var. Hala var. Yani... ...her şeyimiz var. Yani, evet. Mesela bir talimatla toplanacak elli tane ülkemiz var. Evet. Başkanlarımız var. Halkının önünde Hitler gibi liderler var. Evet. Yani astığı astık, kestiği kestik ama... ...Kudüs konusunda bülbül hepsi. Evet. Böyle yani... ...sadece Türkiye'den ibaret değil ki İslam alemi... ...yani Müslümanlık Türkiye'den ibaret değil... ...biz onda birine tekabül ediyor muyuz... İslamın hocam 80 milyonda etmiyoruz... Evet, yani ...hemen hemen 20, 20 de birine... milyon 20, de biri tabii. ...hemen hemen 20'de bire tekabül evet. ediyoruz... ...ama... E, ...mangalda kül bırakmak diye bir kavram vardı eskiden... ...mangalda evet. kül bırakmıyor hiçbiri bunların... Evet. E, ...işe geldi mi de... ...mesela en son... E, ...hatırlıyor musunuz... Mısırlı kardeşlerimize geçen hafta sizinle evet. toplantıya gittiydik ne görüyorsun deyince bir iki tanesi bu mesajı almıştır Hani Kudüs başkenti olsun Filistin için ifadesinde bunun konuşmazlar bile demişti o arkadaşımız bakalım hakikaten onun dediği çıkacak mı Evet yani evet. karar alıyorlar imza atıyorlar mecbur herkes imza attığı için sonra hiç evet. böyle bir gündemleri bile olmayabilir olmadı da şu ana kadar evet. zaten ...o zaman ben birinci nokta olarak... ...şunu tespit etmek istiyorum... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Ve sellem. ...bu ve benzeri... ...zafiyetlerimizin nedeninin... ...ahiretten kopup... ...dünyalık bir hayata yönelmemiz... ...olduğunu... Oldu. Evet. ...söylüyor... ...bu sahih bir hadisi şerif... ...dolayısıyla peygamberce bir tespit bu... Evet. E, ...iki... ...ashab-ı kiram... ...bunu ders olarak biliyorlardı... Dolayısıyla ben adım gibi biliyorum ki ama radıyallahu bir kurul toplasa ne ettik de bu hale geldik diye başlayacaktı konuşmaya. İşte birisi diyecekti ki birkaç genç övlenin sünnetini kılmadılar herhalde. Evet. <gülüyor> yani, yani zina yayıldı, serbest oldu, alkol serbest, düğünlerde artık Müslümanlar da karışık düğün yapıyorlar. İşte şeriata hakaret ediliyor, sünnete hakaret ediliyor. Böyle bir şey zaten olmazdı. Onların sağlığında evet. da bunları gündem yapamazlardı. Ama biz Ömer'ce toplanıp bir toplantı yapsak. Ya nasip o günler bir gün gelse de evet, Ömer inşallah. gibi şöyle bir toplansak bir, biri çıkıp demeyecek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin yok kabul edildiği bir toplum olarak biz Kudüs'ü niye konuşuyoruz? Ya yeah. Çünkü Kudüs'ün azametini de zaten sünnet belirliyor. Ya. E, sünneti de yok sayıyoruz biz burada. Evet. Ne hakla Kudüs diye bir konu konuşuyoruz. Di evet. Diyecektik yani. Evet, evet. E, Ömer bunu sorduğunda alacağı cevap belliydi. Evet. Toplumun eksikleri konuşulacaktı. Evet. E, bizim de bir toplum olarak bir eksiğimiz varsa başlarken öğlenin sünnetini terk etmeye gerek kalmayacak. E, sünnetin kendisiyle mücadele eden bir damar var içimizde. Ve bu bizim evet. diye sahiplenmek zorunda kaldık. İki dinimizi siyaset, ekonomi diye parçalamışız. İbadet ayrı olmuş, tasavvuf ayrı olmuş, siyaset ayrı olmuş. E, şeriatın en ince ahkamı, Kur'an'la sabit ahkamı e, sonra konuşuruz onları diye bir kenara itilmiş. Yani Ömer'ce sorular sorulduğunda bu da karşımıza çıkacak. Evet. Yani bir yüz senedir Müslüman'ın siyasetle ne işi var? diye bir nesil yetiştirilmiş evet. bu adamlar takva adam biliniyor ama siyaset kim biz kim diye düşünebiliyorlar e bunun bir faturası var yani biz şu hadis-i şerife dönmek zorundayız çer çöp durumunda olduk ümmet olarak sel gibi geliyor adına Amerika deniyor şimdi evet. bir sel gibi gelip süpürüp gidiyor hiç kimseye... Belki yarın Çin deneyecek, Yarın Rusya denecek Adıyla yarın. takıldığımız zaman evet. sorun yaşıyoruz evet. biz zaten Yani adı önemli değil Adı ya Allah'ın evet. düşmanları bunlar Kur'an'ın düşmanları İmanımızın karşı cephesi bunlar İmanımızın karşı cephesi Bir iki Biz bu adamlarla Yani bu, bu bahsettiğimiz kadroyla e, Can dostuz Yüz alandan doksanında Evet. Bir Kudüs diye problem çıkınca da adam ne yapıyorsun sen? Ya hep iyi gidiyordu bu işler diye. Bize komik komik bakıyorlardır. Evet. Yani her ekonomide bağlısın. Ticarette bağlısın. Ziraatta patatesin tohumundan domatesin tohumuna kadar her şey de ona bağlısın. E, arabanın direksiyonu da onda. Teker'i de onda. Şanzımanı da onun elinde. Kontak anahtarını da o veriyor. Yani sembolik olarak bunları tuttuğumuzda. Yani biz Feryat ederken bile ağzımızı açma takatimizde adamların katkısı var ya da ortaklığı varken bunlar mı bizim öncelikle konuşacağımız ya da konuşsak ne olacak? Mesela ben şöyle düşünüyorum hocam. Ee, şimdi Suudi Arabistan Mekke ve Medine'yi idare ediyor. Evet. Ben bir yerde bir cümle kullanmıştım. Suudi Arabistan, İsrail'den daha tehlikelidir bizim için demiştim de. Üç dört sene oluyor o cümleyi kullandığım. Şimdi kıymete bindi, medyaya taşındı o sözüm. değil mi? Suudi Arabistan'da da birisi, işte ıı, Türklerin şeyhlerinden biri böyle hain, bize düşmanlık yapıyor diye medyaya taşımış onu. Yani sizi almazlar oraya hocam. Ya. Hiçbir sakıncası yok. Ben, ben Kabe'mi içime aldım, onlar beni oraya evet. almayabilirler, bir zararı Şimdi Suudi Arabistan'da Mekke, Medine var. Hocam, içimizdeki mukaddes ağırlığı bakımından değerlendirdiğimizde... ...Türkiye'de hacin ve umrenin konusu olmasaydı... ...Mekke, Medine bir ağırlığı var mıydı içimizde? Suudi Arabistan öyle bir ağırlık bıraktı mı? Etrafını gökdelenlerle doldurarak, orayı otellerle kendi çapları için ihya ederek diyelim... Mekke ve Medine'nin ne azameti var bu toplumun içinde eğer hac ve umre konusu olmasaydı. Evet. Bu zaviye'den baktığımızda Kudüs şu anda İsrail'in tahakkümü altında değildi. Ürdün ya da Suudi Arabistan'ın idaresinde olsa idi. Biz bugün Kudüs diye bir davamız olur muydu? Kudüs diye bir ağırlığı olur muydu? Hadislerde Kudüs geçiyor. Kur'an-ı Kerim Mescid-i Aksa'yı bize işaret ediyor diye. E, çok ağır bir iddam ama bir düşünmek istiyorum bunu hocam ya İsrail olmasa Kudüs diye bir derdimiz olacak mıydı bizim? Yani oranın acısı bizi e, Kudüs üstünde yoğunlaştırıyor. Ya bu bunu utanıyorum söylerken evet. Rabbim kabahat kabul eder bunu diye korkuyorum ama Mesele şu anda aslında kanunen Ürdün'ün elinde mescid Aksa. Evet. Doğru. Güya Ürdün'ün elinde. Doğru. Anlaşmalar evet. gereği yani. Evet. Onun için cesaret edip Doğu Kudüs başkent olsun dediler yani. Evet. mescid Aksa'nın sadece Doğu tarafı ama. Bütünü de değil. Evet. O da yüzde onlara bir şeye tekabül ediyor zaten. Yani Ürdün'ün elinde olsaydı ne olacaktı hocam? Biz niye... ...Bekke, Medine, Mescid-i Aksa'nın... ...yolculuk yapılabilir... ...üç mübarek mekan olduğu... ...azametine değil de... ...o azamete başımızı secde ettirmek... ...değil de... ...bir düşmanın oraya hakaretine... ...takılıp kaldık... Evet. ...bu mesele gösteriyor ki bize... ...asıl... ...kaynağımızı değil de... ...bardağa doldurulmuş bir bardak suyu mu... ...biz su zannediyoruz... Yani bugün İsrail dese hakikaten yanlış yaptım. Ee, doğru değil bu yaptığım. Müslümanlara saygımdan dolayı orayı başkentte yapmıyorum. Bütün çatlak duvarlarını da tamir ettireceğim, restore ettireceğim dese. Teşekkür edeceğiz İsrail'e şimdi? Evet. Yani iyi bir iş mi yapmış olacak İsrail? Yani biz neden Allah'ın lanet ettiği bir e, güruhu varlık olarak kabul ediyoruz da... Bu duvarları niye çatlattın diye rahatsız oluyoruz buna. Yani mesele bizim duvarların çatlaması meselesi midir? Allahu Teala'nın hakim dininin hakimiyetinin yok kabul edilmesi meselesi midir? Yani Suudi Arabistan'la İsrail'in ne farkı var? İkisini de oraya oturtan İngiltere olduktan sonra gittikçe o farkı da kapatıyor Suudi Arabistan galiba hocam. Hocam rahmet okutursa İsrail'e şaşırmayınız. Allah Allah. Rahmet okutursa şaşırmayınız. Neticede İsrail'lerin bir dini var hocam. Uyduruk muyduruk muharref bir dinleri var. O adamların hele yeni gelen neslinin öyle bir dini de yok. Bir şeysi yok hocam. mı kökten kaldırır. Mesela İsrail'de bir Filistinli mahkemeye müracaat edebiliyor. Dini halklar mı gasp etti diye. E Suudi Arabistan'da 400'den fazla alem içeride. E bu geçen hafta bir onun çocuklarından biri ziyaretime geldi de. Ne bekliyorsunuz dedim. İki yıl sonra belki bir mahkemeye çıkmayı bekliyoruz diyor. Dünyada bir yer var mı hocam Çin dahil? İki sene sonra mahkemeye çıkıyorsun. O da niye çıktığında sorulmayacak diyor. Cezan bu kadardır yüzüne okunacak diyor. O ceza için çıkacak mahkemeye diyor. Ya İslam bunun neresinde? Ya ne İslam'ı hocam? ...Budizm neresinde bunun? <gülüyor> Arakan'da en sonunda... ...yasal bir sıkıntı yok filan diye... ...yalan bir açıklama yaptı Mayabar Devleti... ...değil mi? Evet. Ya, Suudi Arabistan o açıklamayı da yapmıyor hocam. Dolayısıyla ben tekrar geri geliyorum. Bizim takıldığımız yer... ...yanlış yer hocam. Bir bardak suya takıldık biz... ...kaynağın en yukarısı çamur haline getirilmiş durumda. Biz bardaktaki... ...tortuyu konuşuyoruz burada. Suudi Arabistan'a devredilse... Kudüs ne olur hocam biz ne kazanacağız bundan? O yüzden biz yeryüzünde Allah'ın şeriatının, dininin hakimiyetinin yok olmasıyla başlamış bir sıkıntı yaşıyoruz. Bugün e, Mescid-i Aksa çok depreşti yaramız. Mescid-i Aksa konuştuk. Yarın Arakan'da 10 bin kişilik bir sürgün daha olsa Mescid-i Aksa da unutulacak. Arakan taze olacak. Rusya Çeçenistan'da 100 tane kardeşimizi idam edecek diye bir karar verilse oraya damlayacağız Mısır kaynadı gitti bu arada evet. Kudüs sayesinde Mısır'da idamlar canlandı Biz ümmeti Muhammediz Bir defa bu bu kavramı önce canlandırmak lazım Biz ümmeti Muhammediz Sağa sola serpiştirilmiş 50 tane ülkeden oluşan bir ümmet değiliz Yeryüzü için yaratılmış ümmeti Muhammediz biz Kainat ümmetiyiz bu hakikat... Belki asıl oradan yıla çıkmak lazım. Ya bu şuur olmayınca hocam... <gülüyor> evet. ...nerene basarlarsa orayı acıdı zannediyorsun. Bir cesedin neresine basılırsa basılsın. Sadece acıları konuşuyoruz. Halbuki işte ümmeti Muhammed... ...insanlığa gönderilmiş değil mi... ...hayırlı bir ümmet. Biz insanlığın kurtarıcısıyız. Evet, evet. Yani insanlığın kurtarıcısı olmak için gelmişiz. Hakkını vermemiz gereken bir başlık var bir defa. Evet. Biz böyleyken insanlığın selde süpürdüğü bir çerçöp gibi muamele görmek istiyoruz. Bu yüzden mesela bizden bir siyasi lider veya bir mütefekkir kalkıp da büyük ideolojik bir söz söylediğinde bir grup Müslüman aşırı gitmemek lazım diye karşı çıkıyor. Neyin aşırısı ya? Ölünün bağırmasında aşırılık diye bir şey olur mu? Öldürülüyoruz ümmet olarak yok ediliyoruz. Yani biz Suudi Arabistan'ı çözmedikçe Mescid-i Aksa'yı çözemeyiz hocam. Çözmemize gerek yok. İşte Suudi Arabistan gelip katılmadı bile toplantıya. Fakat şöyle mi hocam? Yani şimdi belki şöyle anlaşılabilir. Sadece Suudi Arabistan'ın yani şu anda içinde bulunduğu ne bileyim e, Problemli duruma Temas ediyoruz ama Yok hocam ümmet tabii taze bir, yaraları ha, konuşuyoruz ya ha, evet yani, taze 1, yaraları doğru. 1 milyar 700 milyon Yani diyelim Doğu Türkistan'da da Ümmet var Pakistan'da da Endonezya'da Malezya'da diyelim Balkanlarda. Amerika'da, Amerika'da Balkanlar'da Yani e, Ümmetin o tarafları ...yarasız mı yani orada problemsiz mi? Değil ama mi? Kabe bir yerde var hocam. Kabe bir yerde var evet. Medine-i bir tane dünyada. Tabi tabii. Ama yani oraya... benim asıl zikrim bu değil. Evet. İngiltere... ...Suudi Arabistan'ı planlarken... ...daha sonra da Amerika'ya da iş ortağı olarak... ...alırken hocam... ...bugünlerimiz için Suudi Arabistan kuruldu. Evet. Bugünlerimiz sesimiz çıkmasın... ...Mekke heyecanımız, Medine heyecanımız olmasın diye... Dindarmış gibi, köse sakallı birileri. İslam dünyasının kalbi gibi bir yer. Yani. Ya evet. kalbimize verdikleri şekil biziz. Ne Suudi Arabistan 3. mezcidi mi istiyorum diye bir bağırması gereken bir ortamda güya. Gelmiyor değil mi devlet? Yani. Amerika'nın bütçe açığını 400 bilmem ne milyarla kapatan bir içimizden çatlak bu. Evet. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ı. İslam'ın devleti kabul edip orada hırsızın kolu kesildi. Zina eden rejim edildi diye orayı İslam devleti kabul edip rahatlıyoruz. Öbür taraftan İran, İslam'ın öbür cephesi. Yani İslam yani... halbuki İslam devleti siyasetiyle de değil mi hocam? Siyasetiyle de İslam devleti olmalı. Nasıl bir İslam devleti ki hocam bu e, şu kadar milyon kilometre kare çölden ibaret. Evet. İslam'ın devleti bütün Müslümanların devletidir. ...Pakistanlıların işçi olarak gittiği devlet değildir. Evet. Yani Mısırlı'nın, Pakistanlı'nın, Hindistanlı'nın hatta bir dönemler Türkiye'li Müslümanların işçi olarak gidip çölde apartman yaptıkları devletin adı değildir İslam devleti. Müslümanların elektronik ve ruhsal bağlantı kurar gibi kendilerine kabul ettikleri yerdir. Adı bir defa bunların bir ailenin adı. Yani Suud diye bir adamın devleti bu özel aile şirketi gibi. ...görülüyor. Meselem benim... ...Suudi Arabistan meselesi değil şu anda. Evet. Ee, onun... <gülüyor> ...düzeltilmesi... ...konusunda büyük bir beklentimiz de yok. <gülüyor> Olması da... ...makul değil. Ama ortada bir gerçek var. Biz... E, ...yaramıza dokunulan... ...yerden acı sadece... ...hissettikçe her yerimize... ...dokunulacak demek. Evet. Bunu ben şuraya getirmek istiyorum. Eğer Kudüs... Bizim madem ki bir başsızlıktan dolayı böyle dert oldu bize deyip de Kudüs acısı, Suudi Arabistan acısı, Doğu Türkistan acısı bütün Müslümanlar olarak bizi hilafetimizi canlandırmaya götürürse, dünya Müslümanları diye bir kavramı oturtursak yani çıkıp da siyasilerimiz seçmene, Vaatlerde bulundukları gibi işte yolunuzu yapacağız, fabrikanızı kuracağız, emekli maaşına zam yapacağız dedikleri gibi. İnşallah bir gün Türkiye'de, Mısır'da Müslümanların isteği olduğu için Endonezya'da, Irak'ta, Suriye'de iktidara gelmek isteyenler hilafetin de canlanması için çalışacağız biz. Bir araya geleceğiz diyecekleri günümüz olursa emin olun bu zalimler Kudüs'ü bugünkünden çok daha rahat bırakacaklardır. Hilafeti canlandırmaya vesile olmasın diye. Hocam hilafet mesela ne getirecek? Onu da konuşmamız lazım. Yani Sahibimizi şimdi... gösterecek. Evet, evet. Yani şu anda mesela Filistin sorunu diyoruz. Evet. Ya Filistin kaç milyon insandır da onların sorunu oluyor. Filistinli kardeşlerimiz ama sorun Kudüs sorunudur. Evet. Niye? Yaser Arafat diye biri Allah muhafırat eylesin. E, öldü gitti tabi. Filistin diye bir davayı ortaya çıkardı. Yıl, son yıllarında da Kudüs resimleriyle fotoğraf bastırdı Müslümanların ilgisini çekmek için. Ya bu Mescid-i Aksa sorunudur. Filistinlilerin sorunu değildir bu. Peki Doğu Türkistan'daki sorun Türk ırkının sorunu mudur? Yok canım. La ilahe illallah diyen insanların sorunudur bu. Ama Balkanlarda mesela e, Yunanistan ısrarla ne diyor? Burada Müslüman sorunu yok, Türk sorunu var diyor. Yani mesela Cumhurbaşkanımız oraya gittiğinde e, Lozan'ı gündeme getirdi vesaire. Burası Türk sorunu var, Türk vatandaşlar var diyor bizim şeyimiz. Biz, biz diyoruz onu. Ha. Yunanlılar da diyor? O, o Müslüman. Müslüman insanlar var diyor. <gülüyor> evet. Müslümanlara da hürriyet tanıyorum camileri var köylerinde diyor. Evet. Yani hilafetimiz olduğu zaman biz la ilahe illallah diyen her yerdeki Müslümanla otomatik bağlantımız var bizim demektir. Onun bize yani hilafete biz derken biz deydi de onun için için maalesef öyle diyor. Onun e, Müslümanlara bağlantısı var. Bunu hilafet temsil ediyor. Şu anda Birleşmiş Milletlerden yardım istiyoruz Kudüs için. Ya yani Birleşmiş Milletten bir Hristiyan topluluğu, Hristiyanların Yahudilerin birlik olduğu bir ya, yani onların birleşmiş şeklidir Birleşmiş Milletler. Biz şimdi çıktık. Ne istiyoruz? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Mescid-i Aksa'ya sahip olan. Adam toplantı yapmadan bloke etti, gitti. Kaldırdım bu kararı dedi. Orada şöyle bir şey oldu hocam. Yani bir tek Amerika tek kaldı veto etti. Ama diğer, güç onun. Güç onun. Diğer 14 dördü şey olmak üzere güvenlik Konseyi daimi üyesi olmak üzere bir anlam ifade etti mi 14? Şöyle bir şey yani en azından Amerika yalnız kaldı diye bir şey Uyu, var. Yani... Uyuyamamışlar mıdır o gece? <gülüyor> Şöyle bir şey hocam yani tabi şuna insanlarımızın hakikaten o noktaya gelmesi lazım yani hilafet yok. Hilafetin olmaması İslam dünyasının her yerinde yara açıyor. E, hilafet olursa bu yaralar e, çok daha farklı tedavi edilir. Mesela... Diye e bir yani bizi dinleyenlerin, ortalama insanın e, bu noktaya gelmesi lazım. O zaman bizim yani hilafet ne yapar ki? Ee, böyle bu, bu kadar yaralı olmayız biz e, ve yaralarımızı daha farklı biçimlerde tedavi ederiz gibi ya da Birleşmiş Milletler'den böyle yardım istemeden e, bu problemler çözülür gibi bir şeyi anlatmamız lazım. Şimdi hocam Arakan'da bir sorun vardı. Evet. Şimdi tedaviden kalktı. İnşallah islah olarak kalkmış olur. Türkiye Arakan'la ilgili işte filan devlet Mayamar'ı arayıp niye böyle yapıyorsun dese basit bir muhakeme yaptığımızda sen ne karışıyorsun buradaki insan İnsancıl bir sorunsa Birleşmiş Milletler gelsin diyece öyle oldu nitekim. Evet. Yani sen arayıp bir şey diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? Ya seninle ne ilgisi var bunun? Hadi ırktaşın olsa neyse diyeceksin. Ama o Müslüman dininden dolayı hilafete bağlı olduğu zaman e, bir kanuni oluyorsun sen o zaman. Evet. Bir Yavuz oluyorsun. En zayıf günlerin adamı da olsan Abdülhamit oluyorsun. Elemanını gönderip hesap soruyorsun bu yani, din taşıma niye dokundun diye. Evet. Küresel bir aidiyet platformu yani. Küresel bir aidiyet ve küresel bir güçsün sen. Güç evet. Yani belki Hristiyanlığın rakamı papalık itibariyle daha büyük ama... Ondan sonra matematiksel olarak böyle bir milyar yedi yüz milyon yapıyorsun sen. Evet. Dolayısıyla Mısır'da ben vatandaşıma fabrika yapacağım biz diyen bir siyasi bununla Müslüman'ı ikna edemeyecek. Dünya Müslümanları olarak sen ne katkıda bulunacaksın demek durumunda olunca siyasilerin programında hep dünya birlikteliğimizi, dünya gücümüzü ayakta tutma görevi olduğu da ortaya çıkacak. Aksi takdirde hocam biz hep köşemize çekilip ağlayan Müslümanlar olacağız. Hocam burada bir de şu var. Yani hilafeti e, diyelim ki fiili hale getirmek. Yani oluşturmak. Diyelim ki İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı, toplandı. Türkiye'de. Zannediyorum 57 ülke var e, o bünyede İslam ülkesi diye bir şekilde irtibatlanan 57 ülke var. Şimdi problem biraz da orada bu 57 ülke yani aynı ruh dünyasını yansıtmıyor. Yani dolayısıyla yani hadi hilafet bir birlik demekse o birlik oluşturulamıyor yani nasıl olacak o iş? Bu hep yani, soruluyor hocam evet, nasıl, nasıl olacak? Yani onu, ben onu soruyorum çünkü bu soru gelir bizi dinleyenlerden yani. Haklı ama bu soru. Evet. Şimdi hocam Suudi Arabistan'da inkılaplar yapılmaya başlanmadan evet. ne yapıldı? Önce alimleri topladılar. Evet, evet. Bu mesele siyasilerin ikinci çapta çözebilecekleri bir mesele hocam. Bu ulemanın ve davetçilerin, hoca efendilerin sorunu bu. Müslümanlara İslam'ı dünya dini olarak anlatacaklar. Siyasette olan dini anlatacaklar. Toplum hocalar tarafından yetiştirilince bir ses ortaya çıkınca siyasiler mecbur o şekli alacaklar. Niye emekli maaşıyla bütün siyasiler ilgileniyor? Toplumsal bir güç emeklilik çünkü. Evet. Yani milyonlara hitap ediyor. Siyasiler... ...memleketlerine gittiklerinde... ...kahvelere filan uğradıklarında... ...onlara sorulan sorulara göre... ...seçim programı hazırlıyorlar. Evet. Müslümanlar, hocalar... ...alimler tarafından... ...yönlendirilmeyince... ...ciddi bir şekilde... ...halk hilafeti unuttu. Böyle bir evet. kavram geçti gitti. Gitince de... ...siyasiler de bununla ilgilenmeyi... ...vakit israfı görüyorlardır belki de. Hocam... ...bahsettiğim bir hafta önce... Ee, Suudlu Hoca Efendi ziyaret eve geldi O da kitapları olan birisi Dedim ne oldu Suudi Arabistan'da Alimlere dedim aynen şunu söyledi Ektiklerini biçtiler dedi Allah Ne ederim, ektiler ne? dedim Heh. Her şeye itaat diye Halka söylüyorlardı şimdi itaat oluyor Dedi hmm. Yani ee, çünkü evet. Veli Gülemr ulul Emr Bütün Suudi Arabistan'da Alimlerin hutbelerinin Hanemişer'i hutbesinden köy camisinde evet, hutbeye evet. kadar. Ullemre itaat, Ullemre itaat. Ya ul emir dediğin kim ya? Bunu kim başına getirdi senin? Evet. Yani şimdi ektiklerini biçiyorlar dedi. O da bir problem hocam. İşte, ulul emir mesela o en çok kullanılan... E, Bizde yani... biraz az belki kullanılıyor. Bizde devlet onun adına deniyor. Evet. Bizde devlet mehr mefhumu evet, vardır. Ya, evet. Arap ülkelerinde devlet değil ulülemr vardır. Evet. Şahıs daha Kur, fazla öne çıkar. Yani Kur'an ifadesini onlar suisi e, ediyorlar tabii. Evet ama bütün İslam kültüründe de ulül emr e, mefhumu var hocam. Ona itaat mefhumu var. Bu Türkiye de bir Müslüman ülke. Yani bizim İslami e, kültür zemininde o da kullanılır yani. Yoğun tabi. O da tabi. kullanılır yani bir dönem CHP iktidarına bile Ülül Emr diye fetva veren şeyler olmuştur. Yani olmuştur. Onu nasıl yani Suudi Arabistan'da da belki o Ülül Emr'i tanıyan bir toplum kesimi vardır, olacaktır. O nasıl tedavi edilecek ya daha sağlıklı bir ülül emr kavramı ortaya çıkacak yani devletler nasıl değişecek hocalar nasıl değişecek hakikaten önümüze dev şeyler koyuyorum yani bu... <gülüyor> siz beni değiştiriyorsunuz evet. ama burada <gülüyor> konumuzu değiştiriyorsunuz <gülüyor> evet yani şimdi ümmet diyoruz ya hocam şimdi İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı Bir karar aldı Bu karar önemli bir karar kabul ediliyor Yani Ne kadar her ülkede bunun yansıması olur e, Bu Öngörülemese bile Gene de o Kağıt üzerinde bile güzel hocam yani güzel yani. Kağıt üzerinde bile. Şimdi onun içi nasıl dolar Hakikaten bu önemli bir mesele Yani e, Eğer bunun içi dolu olduğuna inansa ben eminim ki siz diyorsunuz ya yani Amerika'da ya bir bakalım bu, burada bir büyük güç var diyecek yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın içi mesela biraz hilafet koksa herhalde dünyada ayrı bir ağırlığı olurdu yani ne hayal ediyorum biliyor musunuz evet. hocam İslam Birliği Konferansı toplanıyor ve büyük bir kavga ile korumalar birbirine girmiş olarak dağılıyorlar sebebi de ...halife sen olacaksın, ben olacağım... ...kavgası tutuşuyor. Ne güzel bir kavga hocam bu ya. Öyle, öyle bir şey olsa da. Eee. Ama hilafetten... ...başka Müslümanların... ...şu anda öne çıkarabilecekleri... ...bir gücü yoktur hocam. Çünkü... ...lokal kalıyor öbür türlü. Yani Türkiye... ...şu anda elhamdülillah... ya yani tarihinde olmayacak bir şekilde... ...ve diğer toplumlarda örneği olmayacak bir şekilde Kudüs'e sahip çıktı. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İran'da sahip çıkıyor görünüyor ama bunun bir riya sahiplenmesi olduğunu herkes biliyor. Yani İran yıllardır hep şöyle yaparım, böyle yaparım diyor da sonra anlaşmalı bölümler olduğu ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'da Filistinlere yıllardır güya ekonomik yardımlar yapar. İşte Filistin'den evet. işçiler alır filan vesaire. Ama bunun <gülüyor> çok basit bir ...plan oyun olduğu... ...ortaya çıkıyor. Her halükarda... ...ümmetimiz... ...diye bir kavramı öne çıkaracağız. Ümmet bir başı olmadıkça ümmet olarak... ...toplanamaz. Ümmet olarak... ...toplandığımız zaman... ...bize başka türlü bakacaktır kafirler. Şu anda... ...Müslümanlığa inanan... ...farklı fransiyonlar olarak bakıyor bize. Burada hocam ben... Hocam çalıyor diyorum ben mesela... ...Mısır'ı çaldı adam... Şimdi Suudi Arabistan'ı körfez ülkelerini çalıyor. Çalmadı hocam. Onundu kasasına koydu. Evet. Çaldı demeyelim ya. Adam yabancı değil. Hocam Suudi Arabistan'ı Aramco diye bir şirket kurmuş. Yüzde ellisini hissi olarak alıyor adam zaten. Yani. Evet. Burada hocam ben ashab-ı kiram ne yapardı diyorum ya, evet, o ne yapar evet. diye bir örnek vereyim, siz saate bakmaya başladınız. Evet, güzel bir soru aslında. Çünkü onların yaptığından bu, başkasını yapamayız. Bu program o, o soruyu e, zihinlere taşımış olursa İnşallah bence kazançlı olur. olur yani. Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, röfi bi' yükseldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem, Ashab-ı Kıram ne yaptılar tıpkı bugünkü gibi mahsuniyet günü Ömer delirdi adeta o gün mesele değil mi? Evet. Yani Ashab-ı Kıram şaşırdı. Kim öldü derse Muhammed öldü derse boynunu vururum. ya Gökyüzünde birden bir bulut gelip karanlık olduğunu düşünmüşler Medine'nin. Evet. Yani gece oldu zannetmişler sabah vakti olduğu Allah halde. Allah Allah. Onların acısını hiçbir şair tarif edemez hocam. Evet. Yani o acıyı tarif edemez. Fakat hocam burada önemli bir mesele var. Bunun üzerinde durursak bir şey anlamış oluruz Az Zabîkîrâmdan. Ebu Bekir radıyallahu an. Yani çıktılar o şeyin içinden, değil mi? O gecenin içinden. Çık Bugün İslam olur muydu Olur canım? muydu? Doğru. Eğer çık Bugün İslam diye bir din olur muydu? Musa Aleyhisselam'dan sonra niye Yahudilik devam etmedi? Ölmüş Musa Aleyhisselamı görünce dağıldılar. Evet. Öbür peygamberler bile toplayamadı onları. Yüce Aleyhisselam toplayamadı onları. İslam parçalandı, çok kötü bir şekilde parçalandılar hemde. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh ne yaptı? Ali radıyallahu çağırdı, bu mübarek naşin başında bekledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve mümin çünkü saygısızlık eden olur, gelip öpmek isteyen olur. Burada Ali yoldan bıraktılar. Ömer'i aldı, ensarın bir hurma bahçesi. Ben-i Saad diye bir kabilenin hurma bahçesine gittiler. Bütün ensarı çağırdılar. Yahu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli bir saat olmuş hocam. Medine'de matemler, salalar olması lazım değil mi? Ağlamalar, hatimler, Yasin-i Şerifler. Yok böyle bir şey. Oturmuşlar orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini kim idare edecek soru bu. Ve tartışmışlar. Yani Ensar demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime geldi teslim olduysa onlara bırakarız bu işi. Yani bize bırakın gidin siz evet. demiş. Başka biri kalkmış madem öyle dinin en önemli ibadetin namazı kime teslim etti? Ebu Bekir'e teslim etti. O zaman muhacirler bu işi sahiplenecek. O olmuş bu olmuş derken Ömer ayağa kalkmış ben özetliyorum. Orada evet, sa evet. Saatçe toplandılar 10 dakikalık toplantı değil bu evet. Ömer e, Ebu Bekir buraya gel demiş Almış Ebu elinden Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Namazının vekili olduğuna göre Dininin de idaresinde vekilidir Ebu Bekir ben sana itaat ediyorum Beyat ediyorum Demiş O arada Zeytmin bin Sabit Radıyallahu anh de, ayağa kalkmış ee, Bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muhacirlerine saygı göstermemiz gerekir onlara teslim edelim diye destek olmuş genç bir 21 yaşında bir çocuk olduğu halde o toplumda ensar ve hepsi tamam demişler ama tartışmışlar tabi çünkü basit bir mesele öyle bir yani şimdi bazılarının iddia ettiği gibi Ömer'in sert gücüyle olmuş bir olay değil saatlerce sürüyor toplantı deyim yerindeyse sonra bakıyorlar ki olacak bir şey yok tamam diyorlar mescide geliyorlar bu Bekir hutbesini okuyor ...yani ilk seçim konuşması diyelim... ...yapıyor, i̇şte meşhurdur o konuşması... Evet. Ee, ...en güçlünüz... ...haklı olandır içimde diyor... ...vesaire, beni doğrultun hata yaparsam diyor... Evet. ...tarihi bir konuşma yapıyor orada... ...tarihi kelimesi bile hoşuma gitmiyor... Da. ...Ebu Bekir'ce bir konuşma yapıyor... Evet, ...tam yapıyor... ...ondan sonra... ...geliyor herkes beyat ediyor... ...yani <gülüyor> destek vereceğim sana diyor... Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cenazesiyle girinelim diyor. Evet. Eğer bu Müslümanlar olarak bize bir ders vermiyorsa mescid Aksa bizim hocam yani uzaktan gündemimiz olarak kalmaya devam edecek. Ashab-ı kiram ne yapardı? Sorusunun iki cevabı var hocam. Bir, önce kendilerine bir nefis muhasebesi yaparlardı. Bizde ne var ki bunlar başımıza geliyor? Bir bu. 2, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için miras düzeyinde sembolik bir değer taşıyordu. Ama dinin geleceği, ümmetin geleceği o değerin üstüne çıktı o gün. Kim Muhammed'e tapıyorsa bu ne korkunç ki. ses hocam evet, ya. Muhammed'e tapınan bilsin ki Muhammed öldü. Bu sözü söylese bin kişi söylerdi. Bu Bekir söylemezdi herhalde. Değil mi? Ya, mağara arkadaşı onun ya, ağzından ya, çıkar ya. bu söz. Evet. Ama Dinin geleceği için davayı iyi anlamış, yani en iyi anlamış. Yani hocam, Ebu bize Bekir... söylemek de şey geliyor ama yani baktığımızda böyle bir abi de gibi bir ya, insan. Hocam, yani. o gün Ebu Bekir evet. 22 yıl onun için yetiştirilmiş meğer ki değil mi? Evet. Ebu Bekir onun için hazırlanmış Çok o gün. Çok güzel. Evet. Yani o gün için hazırlanmış. O gün bir Ebu Bekir, ...nitekim diyeceğim Ebu Nedvi rahmetullahi. Ali, bugünleri yorumlarken tabii kendi 50 sene önceki bugünleri yorumlarken ne diyor? bir irtidat ki Ebu Bekir'imiz yok şimdi diyor ekber. bir irtidat ki Ebu Bekir o günde irtidat var hmm. ya dolayısıyla Ebu Bekir'in radıyallahu anh bu o günkü tavrı bugünkü tavrımız olmalı konuya Filistin sorunu olarak değil ümmetimizin yüreğine saplanmış bir hançer olarak bakmak gerekiyor evet. bu Filistin sorunu değil bu Mescid-i Aksa sorunu değil ümmetimizin imha edilmesi sorunudur Doğu Türkistan'da da o var Grozli'de de o var Arakan'da da bu var yani biz bir ümmetiz ümmet şuuru ile Ebu Bekir'ce çatıdan bakmadığımız sürece bir yeri tamir ediyorsun öbür yer çıkıyor bu sefer hocam Allah razı olsun amin cümlemiz çok hocam. teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler Kudü'sten yola çıktık ve ümmet ümmet olma sorununa geldik Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik Ahmet taş getiren ben deniz İslam'dan hayata ölçüler